Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Tema Vakfı Genel Müdürü Barış Karapınar, Çanakkale'de basın temsilcileriyle bir araya gelerek kömürsüz yaşam hakkının ve yaşanabilir bir gelecek için acilen tedbirler alınması gerektiğinin altını çizdi. Tema Vakfı'nın gönüllü örgütlenmesi genç temalarda bir dizi etkinlik düzenleyerek kömürün zararlarına dikkat çekti. Çanakkale'deki işletmede 3 termik santral ve inşaatı süren İki termik santrale eklenecek yeni santrallerle beraber toplam 16 santralin işletilmesi planlanıyor. Tarım açısından çok değerli bir il olan Çanakkale, tarım arazileri ve gıda güvenliğinin tehlikeye girmesi tehdidiyle karşı karşıya. Tema Vakfı Genel Müdürü Barış Karapınar, Çanakkale İl Temsilcisi, Başar Uymaz Tezel ve Tema Vakfı uzmanlarıyla birlikte Çanakkale'de incelemelerde bulundu. Yerel basında bir araya gelen Tema Vakfı Genel Müdürü kömürsüz yaşam hakkını savundu ve karar vericileri kömürden arınmış bir kalkınma politikası için harekete geçmeye davet etti. Tema Vakfı'nın gönüllü örgütlenmesi genç temalarda bisiklet turu ve uçurtma şenliği düzenleyerek kömürün zararlarına dikkat çekti. Termik santraller tarım arazilerini ve gıda güvenliğini tehdit ediyor. Tema Vakfı Genel Müdürü Doçent Doktor Barış Karapınar, Kömür yakıldıktan sonra ortaya çıkan gazlar iklim değişikliğini tetikliyor. Türkiye iklim değişikliğinden en çok etkilenen Akdeniz Havzası'nda bulunuyor. İklim değişikliği kuraklık ve ani hava olaylarına sebep olduğu için tarımsal üretim ve verimi olumsuz etkiliyor. Bu durum gıda güvenliğinin yanı sıra gıda fiyatlarının artmasına da yol açıyor. 22 Nisan'da aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 195 devlet iklim değişikliğiyle mücadele etmek için Paris Anlaşması'nı imzaladı. Paris Anlaşması'ndan sonra kömür çağı bitti diyebiliriz diye konuştu Tema Vakfı Genel Müdürü. Fosil Yakıt Karşıtı İnisiyatif'in hazırlıklarını 3 aydan beri e, sürdürdüğü Kömürden Kurtul Geleceği Kurtar etkinliği 15 Mayıs Pazar günü yapılmıştı. Size de haberlerini verdik. Etkinliği örgütleyen kuruluşların sayısı eylem günü itibariyle Yüzü aştığı açıklandı. 4-15 Mayıs tarihleri arasında dünyanın diğer 12 ülkesiyle eş zamanlı ve fosil yakıtlardan kurtulma mücadelesinin Türkiye ayağı olarak örgütlenen etkinliğe katılmak üzere İzmir ve ilçelerinden ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen araçlar saat 12'de Foça'nın Ilıpınar köyüne gelmeye başladılar ve 13'te eylemin yapılacağı cüruf alanına doğru harekete geçerek bir yürüyüş yaptılar Katılımcı sayısının yaklaşık 23 bin olduğu tahmin ediliyor bu mitingde. Fosil yakıtı karşıtı inisiyatif adına Kömürden Kurtul, Geleceği Kurtal üyesi Recep Hisar'ın hoş geldiniz ve teşekkür konuşmasıyla başladı bu etkinlik. Ali Ağa'dan, Foça'dan, Bergama'dan, İzmir'den, Türkiye'nin dört bir yanından gelerek alanı dolduran katılımcıları selamlayan Hisar, etkinliğin gerçekleşmesi için bütün güçlerini seferber eden yerel yöneticilere, alanda bulunan belediye başkanlarına, emeği geçen ekiplere, eylemi destekleyen bütün seviye toplum kuruluşlarına ve siyasi parti temsilcilerine ve milletvekillerine, ekoloji mücadelesinin de katkıda bulunan akademisyenlere, hukukçulara, genç aktivistlere teşekkür etti. Temel taleplerinin kömürlü termik santrallere ve petrokokla çalışan santrallerin, Durdurulması olduğunun hatırlatıldığı basın açıklamasının devamında özellikle alanda bulunan milletvekillerine seslenilerek inisiyatifin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden talepleri sıralandı. Ali Ağa Bölgesi ve tüm Türkiye'nin termik santrallerden kaynaklanan kirliliğinin araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hemen bugün bir araştırma komisyonu kurması, kirlilik sınırlarının aşıldığının gözlendiği Ali Ağa Bölgesi'nde Ve etki alanındaki bölgeler için düzenli hava, su, toprak, gürültü kirliliği analizlerinin yapılması, çevre kirliliği ölçümlerinin kamuoyuyla paylaşılmasının sağlanması için meclis adımlara atmalı. Etkinliğin en dikkat çekici yönlerinden biri de çeşitli siyasi partilerin ve siyasi grupların yoğun katılımına rağmen hiçbirinin eyleme damga vurma yarışına girmemesi bu konuda en küçük bir gerginliğin yaşanmamasıydı. Herkes topluca ve birlikte bu eylemi bütünlük içerisinde gerçekleştirdi. WWF Türkiye gönüllüsünü arıyor. Duyuru şöyle, Adana ile Karataş ilçe sınırları içerisinde yer alan Akyatan Yavan Hayatı geliştirme sahasında 2006 yılından beri Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü ile imzalanan İşbirliği protokolü kapsamında deniz kaplumbağası ve yumuşak kaplumbağası ve yumuşak kabuklu nil kaplumbağası izleme çalışmaları yürütüyoruz. Alanda aynı zamanda yaban hayatı veri oluşturma çalışmaları da yapılıyor. 2014 yılından bu yana öğretmenler için yaban hayatı gözlem kampı da düzenliyoruz. 1 Haziran 15 Eylül 2016 tarihleri arasında alan ekibine yardımcı olmak isterim. Aşağıdaki ilgi alanlarından birine sahibim diyorsanız... Sizleri ekibimize bekliyoruz diyor WWF Türkiye. Aranan özellikler ise şöyle, blog veya web sayfası, sosyal medya haberi hazırlama becerisi hem Türkçe hem de İngilizce olarak. Resim, duvar boyama becerisi, alan çalışmasına yatkınlık, sabah erken uyanma, uzun yürüyüşler, sıcaklığa dayanıklılık gibi. Ekip çalışmasına uyum tabii ki, sabır ve öğrenmeye açıklılık, fotoğraf ve video çekme becerisi. Evet, bütün bunlara sahipseniz duyuru hakkında daha detaylı bilgiyi www.org.tr adresinden ulaşarak siz de bu ekibe katılarak harika bir yaz geçirip doğanın korunmasına yardımcı olabilirsiniz. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri